Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'ın bize her nimetinin içinde yaşadığımız dünyaya göre adi bir şartı ve bir sebebi vardır. Her nimet bu şart ve bu sebebi bulunca gelir. Ve biz o şart o sebebi yerine getirdiğimiz... O şart ve o sebeple o nimeti istediğimiz zaman o nimete mazhar oluruz. Mecani olarak eden Rabbimizin bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sonsuz lütufları düşünülebilir. Fakat o lütufların geliş yolunu bize gösteriyor. Lütuflarından istifade yolunu bize gösteriyor. Lütuflarının kaidesine dikkati çekiyor. Şu şartlar ve bu sebepler diyor. Ancak o şartlarla ve o sebeplerle bize edeceğini ifade buyuruyor. İşte buyurun cennet. Cenneti Allah bize vaat ediyor. Ama evvela diyor ki amenu ve Onlar ki iman etti ve salih amel yaptılar. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَمْ cennat Firdevs onlar için konacak bir yer olur, konak olur. Muhabbeti ilahi istiyorsunuz ki Allah sizi sevsin. Allah'ın rahmeti sizinle beraber olsun. Ama onun için Rabbimiz vazetli bir sebep var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ onlar ki iman edip salih amel yaptılar. Allah Celle Celaluhu kendisi sever onları. mele alanın sakinleri de sever. Yerde de hüsnü kabul vaz edilir. Onun için bir vüd vaz edilir, sevgi vaz edilir diyor. Şartıyla söylüyor vereceği lütfu ihsanın. Nimetini sebebiyle size arz ediyor, takdim ediyor. Her nimet onu getiren, bağlı bulunduğu sebebiyle gelir. Her nimet Rabbimiz tarafından hangi şartın üzerine, bir kaidenin üzerine oturtulur gibi oturtulmuşsa, o kaideye sahip çıkılmakla elde edilir. O kaideye sahip çıkılmakla masar olunur. Bunun gibi sağlam bir içtimai Rabbimizin bir nimetidir, bir lütfudur. Huzurlu bir toplum Rabbimizin bir lütfudur. Saadet içinde bir millet olma Rabbimizin bir lütfudur. Kat bu lütfa mazhar olmanın da kendisine göre sebebi ve şartı vardır. İnanan insanlar kendi aralarında vifak ve ittifak içinde olacaklar. Huzurlu bir cemaat vaat etmesinin şartı ve sebebi budur ne zaman bir toplumu sevk ve idare edenler bir cemaate çeki düzen verenler bir cemaatin yanlanmasını yönlenmesini ayarlayanlar bu işe riayet edecekler bu şart ve bu seb sebebe ne duracaklar o zaman Rabbim bize huzurlu bir cemaat ihsan edecektir Fahri Kainat Efendimizin en birincim. birinci işleri arasında olanlardan birinci işim Cemaat arasında bu sıhhatlı topluluk şuurunum, cemaat şuurunu meydana getirme meselesiydim. Ve Rabbim de bu ona ihsan eyledim. Bulut lütfiyle onu serfilaz kıldım. Arkasından da huzurlu bir cemaat geldi. Saadetli bir topluluk teşekkür ettim. Cemaat arasında keyfiyet şu idi. Evvela kendileri için ve öfkeye kapılmayan, Kapılıp da yanlış karar vermeyen bir insandım. O böyle anlatılmaz. Kapılıp da yanlış karar vermeden muhalla ve müberra bir kâmetidim. Hayatında hiçbir zaman hislerine kapılmadım. Kapılıp da yanlış karar vermedim. Gösterilemez bu. İçinden bir şeyler geçmiş olabilir muktezayı beşer olarak. İmamımız olduğu için. Fakat Rabbimiz inayetine. İnayetle imdadına koşmuş, inayetle el uzatmış, inayetle elinden tutmuş, o işi ona yaptırtmamıştır. O pak, temiz, damen, hiçbir zaman bu türlü şeylerin içine girmemiştir. Evvela kendisi kinin ve öfkenin insanı değildim. Arkasından cübbesini tutup sertçe çeken, ve ver babanın malından mı veriyorsun diyen, yeni Müslüman olmuş bir toy delikanlıya, Tebessüm ediyordu bu harem üstünde görüyoruz. Verin buna istediği şeyi diyordu. Kendi peygamberine hakaret ediyordum. Peygamberinin cübbesini çekiyor bir bakıma onu tartaklıyordum. Halbuki Resul Ekrem o devreyi gözü dönmüş kafirlerin Mekke'deki putperestlik döneminde toktu onu geride bırakmıştı. Ama Medine'de yeni yeni bir mümin, daha toy bir delikanlı Peygamber'e karşı edebi bilemeyen birisiyim. Cübbesinden tutuyor ve çekiyordu. Ver babanın malından mı veriyorsun diyordum. Dönüyor ne biler ne bis hiç öfkelenmiyorum. Tebessüm ederek şöyle buyuruyordum. Verin buna diyordum. Verin gönlünü hoşlu dedin diyordum. Zulhuveysir'e Resul Ekrem'in karşısına çıkıyordum. Vallahi bu taksimde peygamber adil olmadın diyordum. Peygambere adil olmadın diyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazık sana. Ben de adil olmasam kim adil olur diyordum. Onu da hoşnut ediyordum. Haysiyetine dokunduruldum. Gururu kırıldı. Hatta nübüvvetine bir şeyler, bir şeyler atıldı. Devrelerde, dönemlerde dahi. Meseleleri çok rahat karşılamış çok rahat olmuş ve kimseyi rahatsız etmemiştir ne bilir ne bizim. Bu çevreye öylesine intikal etmişti ki ashabı arasında şu durumu görürüz. Bir Ammar İbn Yasir vardır. Fakir bir ailenin çocuğudur. Aleyhissalatu vesselam'ın yanında büyümüş. Dünya adına hiçbir muameleki olmayan fakir bir insan. Bir de büyük orduları bize getiren Halid bin Velid vardır mahzum oymanın şerefli insanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mürafaada ammar haklı çıkarınca rahatlıkla bu büyük kumandan kalkar, Ammar ibni yasinin cübbesinin eteklerinden tutunur ve yalvarır. Allah aşkına Ammar beni affeyledir. Ona karşı haşin ve bir söz söylemiştir. Allah aşkına Ammar beni affeyledir. Büyük kumandan, Sasani bir darbeyle yıkan, Roma İmparatorluğunu bir darbe ile yerine bir eden, teveccüh ettiği cephede daima zafer getiren ve arkasında ordusu kılıcı elinde onun gözünün içine bakan büyük bir kumandan, fakir bir insanın cübbesinin eteklerinden tutunur, Allah aşkına beni affeyle derdi. Bu Resul-i Ekrem'in cemaati. Ve tabloyu en büyüğünde tamamlayalım. Seyyidine Hazreti Abu Bekir'le Ömer arasında bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk oldu. Hazreti Abu Bekir ona bir şey yaptığı kanaatına varmıştı. Onun canını sıkmış olma kanaatına varmıştı. Sonra da gitti dedi ki, ya Ömer, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bana hakkını helal et, sana kızdım biraz canım sıkıldı. O da bir şey söylemeden kalkıp çekip evine gitmişti. Hakkını helal ettim dememiştim. Nâyet beşerdi onlardan. Fakat geriye dönmesini biliyorlardı. Hakkını helal etmediğini görünce Hazreti Ebu Bekir beyninden vurulmuş gibi Risalet ve Huzuru Risalet ve koştum. Efendimiz oturduğu yerde oturuyordum. O gezerken tevazüyle cübbenin bir tarafı da böyle sarkardı. İyice iki büklüm olmuş yan yan Resul-i Ekrem'in yanına kadar geldim. Daha karşıdan görünce Resul-i Ekrem, Ebu Bekir dar olmuşluk içinde geliyor buyurdum. Bir şey var herhalde. Oturduğu edeple oturduğu size diz geldim. Ya Resulallah dedi. Ömer'le aramda bir şey oldu. Sonra hakkını bana helal et dedim. Hakkını bana helal etmedi. Gitti eve ne yapacağım bilemiyorum. Ben dedim sana geldim. Biraz sonra Hazreti Ömer eve gitmişti ama rahatsız olmuştu. Temiz vicdan nasıl böyle bir şeye katlanır ki? Daha evde oturmadan, ayağını büküp oturmadan Resul-ü Ekrem'e gideyim. Ebu belki affetmediğimi söyleyeyim, ben affetsin. O da koşa koşa oraya gelmiştim. O da Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturmuştu, size vermiştim. Ya Resulallah beni bağışlayın. Ebu belki affedilmesi gerektiği yerde affetmedim. Allah Resulü sadık dostu adına Biraz canı sıkılmıştım. Asabımı, sahabimi bana bırakmayacak mısınız? Ebu Bekir'e ilişmeden vazgeçmeyecek misiniz? Hala ona dokunacak mısınız? Alem inkar ederken o sahip çıktım. Alem beni bırakırken zahir oldu, arkacı oldum. Manzarayı şiddet görüncem, havanın şimşekli olduğunu görüncem, yıldırımların sert geldiğini görünce Hazreti Ebubekir Bekir dize geldi. Ya Resulallah, kusurla kabahat bendeydi Ömer'i bağışlayın diyordu. Onun canını ben sıkmış, onu huzursuz ben etmiştim. Tedirgin olan o idi esasen, ben onu rahatsız etmiştim. Sahabide anlayış bu idi. En can alıcı noktada dahi, kılıcın sineye saplanacağında dahi, muazene ve muakale, Akıllı hareket etme ve dengeli hareket etme, devreye girer ve sahabi de denge olduğunu gösterirdi. Zübeyir bin Avvam, bir haksızlık karşısında kükremiş, Seyyidina Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. O kendine göre iştihad etmişti ve iştihadında da haklıydı. Nasıl çıkmasın ki o güne kadar bütün haksızlıkların karşısına çıkmıştı Ali Efendimizin haksızlığı yoktu ama Zübeyr bin Avvam'a kadar haksız görüyordum. Daha 8-10 yaşındayken Mekke'nin karanlık sokaklarında kılıcını çekip Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştığı zaman "Ya Resulallah işittim, Mekkeliler seni tutmuş, yakalamış ve şehit etmişlerdi. Ne yapacaktın? Bu kılıcımla onları delikte şikedecektim." deyen Zübeyr bin Avvam On yaşında devreye girmiş bir insandım. Ve Resul-ü Ekrem'in başında hayatının sonuna kadar perde dar olarak beklemiş bir insandım. Fatih bir ordu bir tarafa sevk edilirken seni bu orduya kumandan tayin edelim dediler çünkü sen becerirsin bu işi. Vallahi ben Resul-ü Ekrem devrinde hep nefer olarak savaştım. Benim bu bezmini bozmayın, böyle devam etsin istiyorum. Deyen bir insan bir gün Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştım. Dayı hala çocuklarıydım. Kılıcını çekmiş karşısına çıkmıştım. Ya Ali Muaviye karşısından veya Ayşe karşısında haksızsın. Hazreti Osman'ın katli mevzuunda dehlin var mı yok mu haksızsın diyordum. Seyyidini Hazreti Ali ve karla çağırdım. O Safiye'nin büyük Safiye'nin büyük oğlunu. Resul-i Ekrem'in iftihar ettiği halasının oğlunun iftihar ettiği halarzadesinin karşısına çağırdı halam oğlu gel dedi sana bir şey anlatayım kılıçlar kından çıkmıştı ve kılıçlar insanı delik deşik etmeye müheyyah hale gelmişti öfkeler alabildiğine kabarıktı o esnada insan bir kere yola girdi mi geriye dönmesi düşünülemezdim. işte Zübeyir bin da böyle bir atmosfer içinde Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı gel halamın oğlum yapacağını yap fakat sana bir şey anlatayım. Hatırlarsın bir gün Resul Ekrem'in huzurunda oturuyorduk senle ben. Senden benim hakkımda bir şeyler konuştum. Ve sonra döndü sana dedi ki Zübeyr bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın. Fakat o gün sen haksızsın Ali haklıdır diyordu. Bir aralık elini kafasına götürdü. Eyvah! Ali ben yeni hatırladım onu. Kabahat kusur bendeymiş. Kılıcını kınına soktuğu geldiği yere döndü. Sahabi buydu işte. Tadimur Ghaiz sahabim. Öfkesini yerinde yutan bir insandı. Kin ve nefret cehennemden ateş dalgaları haline gelsem, onu dilinde ve bağrında söndürecek kadar bu mevzuda cesur ve kararlıydım. İçtimai vahdet bozulmuyordu. İştahatlar oluyor ama Müslümanların birliği bozulmuyordum. Gelişi güzel birbirlerine hücum etmiyorlardı. Dil uzatmıyorlardı. Ayıp ve kusurların ortaya dökmüyor. Müslümanın haysiyet ve namusuyla, gurur ve orguluyla oynamıyorlardı. O sahabiydi. Bir sahabi hayatının hayatımızda yeniden ihyasını düşünen bizler. Bin derbederlik içinde bizler. Bin perişaniyetin bizi boğmaya çalıştığı dönemde bizler, sahabi ruhuna sudan havadan, ekmekten daha fazla muhtaç olduğumuzu idrak etmiştik içinden. Rabbimizden diliyor ve dileniyoruz, bizi o ruhla payidar eylesin. ittifak ve vifakımızı bozmasın, bulandırmasın. Birliğimizi bozmasın, Müslümanları birbirine sevdirsin. İnanan insanlar arasında vahdet meydana getirdin. Ala <gülüyor> in naxsen kelam ve ablagan nizam.